يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أستقل الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس بها صحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يدامون في رؤيته يرونه سبحانها سبحانها وهم في عرسات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما Allahu Teala Yine Allah'a, kitablarına, meleklerine ve rasullerine iman ile ilgili olarak yaptığımız açıklamaların kapsamı içine şunlar da girmektedir. Müminler, kıyamet gününde Rablerini gözleriyle göreceklerdir. Tıpkı bulutun olmadığı, havanın açık olduğu bir zamanda güneşi gördükleri gibi ve tıpkı on dördünde ayı herhangi bir sıkıntı çekmeksizin yani birbirlerinin üzerine çıkmak gereği duymadan izdiham olmadan gördükleri gibi göreceklerdir. Yüce Allah'ı kıyamet arasatında bulundukları sırada görecekleri gibi cennete girmelerinden sonra da Yüce Allah'ın dilediği şekilde Allah'ı göreceklerdir. Şerhine bakalım bu metnin. Yani Allah lafzı kapsamına, kelimeye başladığımız, şunlar da girmektedir den kasıt. Ayetlerin ve sarih hadislerin açıkça delalet ettiği şekilde, müminlerin cennette Rablerini göreceklerine dair açıklamalar, daha önce geçmişti. Ey Rabbimizin cennette görüleceğin. Hani dedi ki onlara cennet ve daha fazlası vardır ayetini tefsir etmiştik aleyhissalatü ve hadisleri ışığında. Ancak musannıfın yani tasnif edenin Yüce Allah'ı kıyamet arasatında bulundukları sırada görecekleri gibi yani mahşer alanında. Arasat, arasat demek yani arsaların çoğunluğu. Arsalar diyoruz ya Türkçe. Burada arasattan kasıt, Geniş üzerinde arasad. bina olmayan birçok arsa manasında düz bir zemin. Tamam mı? Bu insanların mahşer yeridir. Yani insanların hesap için toplanacakları yerdir. Bundaki ifade, görmenin sadece müminlere has olacağı izlemini verebilir. Yani demin İbn-i Teymiye kullandığı ifade diyor ki buradan zannedilmesin ki sadece mahşer günü sadece müminler Allah'ı görecek sanılmasın. Ey kafirler de görebilir diyor. Yani bütün insanlar Allah'ı görecektir diyor. Gerçek şudur ki bu Arasat'ta bulunacakların tümü için genel bir görmedir. Yüce Rabbimiz'in insanlar arasında ayır dedici hükmünü vermek üzere geleceği vakit gerçekleşecektir. Nitekim Yüce Allah'ın şu buyruğu buna delalet etmektedir. Onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin kendilerine gelivermesinden başkasını mı bekliyorlar? Bakara suresi 210. ayeti, Buna delil getiriyor. Yani diyor ki Allah Azza ve Celle ayette buyuruyor ki Onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin kendilerine geli vermesinden başkasını mı bekliyorlar? Hani diyor ya ayette وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَائِكَ تُسَفَّنْ سَفَّ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّ Ey Melekler saf saf dizilip Rabbin geldiği zaman bu yani biz burada hesap sormak üzere yani yüce Rabbimiz Subhanahu ve geldiği zaman ve bu ayette de diyor ki buradan genel bir görme vardır diyor. Ben kendim daha önce de ifade etmiştim. Yani burada yüce Rabbimizin ey yevme yukşafu ansak ayeti o gün sak açıldığı zaman bundan yani yüce Rabbimizin sadece bazı sıfatlarının görülebileceğini söylüyordum. Ancak bununla ilgili ayrıntılı bilgi de mecbur fetvada varmış. İnşallah bununla ilgili yüce Rabbimizin arasatta herkes tarafından genel görünmenin nasıl olduğuyla ilgili inşallah gerekirse bunlara bakarız. Bir de özel görünme var diyor. Yüce Rabbimizin sadece mümin kullarını görmesi, mümin kullarının onu görmesi o da diyor cennette gerçekleştirilecek bir şeydir. Dolayısıyla Yüce Rabbimizin, İbn-i Teymiye'nin bu sözüne göre ki şarih de ona muvaffakat ediyor bu konuda. Öyle görünüyor. Ee, Allah Azza ve Celle hem mahşerde görülecek hem de özel olarak cennette müminlere görülecektir. Onunla ilgili geniş bilgi Mecmul Fetavada var diyor. Ee, Bahreynlilere yazdığı bir risale varmış. Mecmul Fetavada var bu. Burada İnşallah bu Bahre'nin yazdığı bu Risale'nin orada detaylı bir şekilde bunu açıklamış. Bunun üzerinde inşallah biraz ben bir araştırma yapacağım. Daha sonra inşallah burada paylaşacağız bunu. Dolayısıyla Yüce Rabbimizi göreceğimize iman ederiz. İkinci kısım, bir fasıl daha var. Faslun ve minel iman bil yevmil ahir <gülüyor> الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه فأما الفتنة فتنة فإن الناس يمتحانوا في قبورهم فيقال للرجل من, من ربك وما دينك وما نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي وأما المرتاب فيقول ها ها لا أضري سمعت الناس يقولون شيئا فقلتوه فيضربوا بمرزابة من حديد فيسيح سيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لسعق ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب ile an تقوم القيامه الكبرى futuadul arwah ila diyor yani bu metin kabir başlığına göre başlığına uygun bir şekilde kabir fitnesi ve suali kabir fitnesi veya azabı e, bunun hak olduğu ve buna bunlar imanın esaslarındandır Hani e, imanın esasları nedir arkadaşlar? Hani diyoruz ki Allah'a, meleklerine, kitaplarına, enbiyaya, e, resullerine, e, ondan sonra e, ahiret gününe, kaza ve kadere. Şimdi ahiret günü kapsamına bunlar girer. Ahirete iman ediyorum. İman edeceksin. Kur'an ve sünnette sana haber verildiği gibi iman edeceksin. Dolayısıyla o Arapça metnini okuduğumuz, bu metnin mealini bakıp inşallah... E, açıklayalım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümden sonra olacağına dair haber verdiği bütün hususlara iman etmek ve ahirete imanın kapsamı içindedir. Yani demin söylediğimiz gibi ölümden sonra olacak her şeye iman etmek ahirete imanın kapsamı içindedir. Yani evvele menzil dediğimiz ilk menzil, ahirete ilk basamak kabirdir. Kabirden başlar. Yani kişi öldüğü zaman artık ameli kesilir, bu dünyayla ilişkisi biter. Bu bakımdan müminler kabir fitnesine, kabir sualine, kabir azap ve nimetine de iman ederler. Kabir fitnesine gelince, insanlar kabirlerinde sınanırlar. Yani insanlar kabirde de imtihan verirler. Kişiye Mer Rabbuk Rabbin kim? Ve me dinuk Dinin ne? Ve men nebiyuk Nebin kimdir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diye sorulur. Yüce Allah iman edenlere dünya hayatında da, ahiret hayatında da sağlam bir söz üzerinde sebat verir. Yani mümin kimseler hem dünyada hem ahirette bu söz üzerinde sabit kalırlar, sebat ederler. O bakımdan mümin Rabbim Allah'tır, dinim İslam'dır, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam benim Nebim'dir diye cevap verir. Şüphe içerisinde olan şahıs ise, hı hı bilmiyorum, ben insanların bir şeyler söylediklerini duymuştum, onu söyledim der. Bunun üzerine demirden bir balyoz ile vurulur, öyle bir feryat eder ki insan dışında her şey o feryadını duyar, eğer insan o feryadı duyacak olsa mutlaka bayılır. Bu sorgulamadan sonra ya nimet vardır ya da azap. Bu da büyük kıyametin kopacağı vakte kadar devam eder. İşte o vakitte ruhlar cesetlere geri döndürülür. Ne zaman geri döndürülür? Kıyamet, kıyamet. koptuğu zaman. Zâlike bi'ennallâhe huvel hakku ve ennehu yuhil mevt. Allah Azze ve Celle ölüleri tekrar diriltecektir o'nun her şeye kadir ve o her şeye kadirdir diyor Haş Arkadaşlar değişik tarihlerle bu hadis yani bununla ilgili birçok hadis vardır. Ancak bunların en meşhuru bilineni Berâ İbnü'l Azib'in rivayet ettiği hadistir. Yani kabir hayatını, kabir fitnesini anlatan ve Vesselam'ın böyle uzun uzadı uzun, uzun uzun diye anlattığı olaylardan birisi Bera İbnül Hazib'in rivayet ettiği hadistir. Bera İbnül Hazib diyor ki diyor ki e, Ensardan birisi vefat etmişti. Ensar yani ne demek Ensar? Mesela Hı -hı. Eh, ensar Medine'lidir. Muhacir Mekkelidir. Dolayısıyla burada kastedilen ensar yani diyor ki ne Medine'lilerden birisi vefat etmişti. Osmanlı. Vefat eden mi? Dur hadisi söyleyeyim. Ben ismini okumalım. Diyor ki e, onun diyor lahit şeklinde kabri kazılıyordu. Lahit nedir? Lahit yani düz istikamet giderken sapmaktır. Bazı yerlerde böyle ee, hani belki görmüşsünüzdür yani hani bizim Türkiye'de daha çok yaygın olan kabirlerin düz kazılmasıdır. Eğer meyil verilirse bir de toprak bir yerden çukurlaştırılır. Hani kazdığı yerin altına doğru buna lahid diyoruz. Allah Azze ve Celle mesela yulhidun mesela daha çok haktan sapanlara ilhad ifadesini kullanmıştır. Haktan saptı. Dolayısıyla buna da lahid ismi oradan geliyor. Tamam mı? Diyor ki lahit şeklinde kabri kazılıyordu. Hepimiz oturmuştuk. Sanki başımızın üstünde bir kuş vardı. Hani kıbıldasak uçacak gibi. Allah Resulü ve Selam dedi ki kardeşiniz için dua edin. O şu an hesap veriyor. Üç defa bunu tekrarladı. Kardeşiniz için dua edin. Kardeşi demedel Fatiha. Alâ ruhi bilmem kim? Osman bin Madun muydu? Yani demedi Aleyhisselatü Vesselam. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki kardeşinize dua edin dedi. Çünkü o hesap veriyor. Kafirin üzerindeyken söylüyor değil mi? He, mezarlıktalar. Bizim burada bizim burada ölümden evet. e, şey, e, insanlara ölümden ibret alması için bir şey söylenmez. Ölüye söylenir. Evet. Ey ölü bak birazdan gelecekler. Yani sakın korkma. Zaten öyle diyor. La tehaf minhum. Ve kul bi kalbin serim velisanu sarih değil mi? Kul <Gül> Rabbi Allah falan, neyse diyor. Allah'ın elçileri gelecek. Bu, yani, şey yapmak, kesin e, ha. Yani onda kesin. Yani, kesin yani he orada yani melekler. yani, yoksa, yani melekler hata yapmazdı yani o, Ya hocalardaki gibi soyun kadından devam etmesiyle alakası yok değil yok. mi? Yok. Şimdi orada onu taşıyan kesin annesidir. Evet. Tamam mı? Yani bir şeye bırakmamak için. Allah, Yani ben şimdi esbir yapayım diyor. Hani melekler şaşırmasın. Haşa ve kelle yani. Yani ben Allah'tan korksunlar. Allah Resulü selam selam. Kardeşinize dua edin dedikten sonra diyor ki, ölümü anlatmaya başlıyor. Ölümü anlatmaya başlıyor. Diyor ki, kişi öleceği zaman diyor, Ölüm meleği. Melekel maut Azrail yok. Melekel mavut. Evet. Azrail, Yahudilerin kullandığı bir isimdir. Tevrat'ta, Tevrat'ta geçiyor. Tevrat'ın bizim kaynaklarımızda yok. Ha, Tevrat'takiler de hangisinin e, nas olduğu, hangisinin yani vahiy, <gülüyor> hangisinin de beşer sözü olduğu bilinmediği için şüpheyle yaklaşılır. Dolayısıyla kesinlik ifade etmez. Eee Ölüm meleği gelir diyor. Ölüm meleği gelir. Aynı şu ayette olduğu gibi. Ve iza bal'atil pulkum wa antum hinaizin tanzurun. Vahha suresinde. Allah azze ve celle diyor ki cam boğaza dayandığı zaman can boğaza dayandığı zaman yani çıkacak. Ve entum hina izin tenzurun siz de bakıyor bakıp duruyorken. Siz onu seyrediyorken. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum. Biz ölecek kişiye sizden daha yakınız. Ve la tubsirun. Ancak siz görmezsiniz. İşte Ali Aset bunu açıklıyor. Diyor ki ölüm meleği diyor eğer mümin bir kimse ise diyor Vefat edecek kişi, cennetten getirdikleri yeşil bir kefenle gelirler, güzel kokular vardır o kefende ve diyor ki e, ölünün görebileceği en uzak noktaya otururlar. Ölüm meleği başta şöyle bir çarşaf gibi düşünün. Iki, buradan bir, bir dizi melek tutmuş, buradan bir dizi melek tutmuş, kefeni tutmuşlar. Ve diyor ki gelir o kişiye selam verir ve ona der ki Allah'ın izniyle çık. Benim aklıma şu ayet geliyor yani bu şeyde yok. Ya ey ya eyetuhan nefsu mutmainne irigi ila rabbi rabbi radiyata mardiya. Ey mutmain olan nefis razı olmuş ve olunmuş olarak Rabbine dön. İşte bu dönüş dönüştür yani. Ve ölen kişi mümin kul. O yüzden dikkat edin metinde dedi ki Allah dedi mümin kulu hem dünyada hem ahirette sabit kılar dedi. Bu çok önemli. Hani diyor ya فَعْبُدْ رَبَّكَ hatta يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Ekreme yaptığım yerleri zaten söylüyorum. Dolayısıyla ee, şişenin içinden bir damla su damlaması gibi onun ruhunu alırlar. Öyle gidiyor, göz açıp kapayıncaya kadar hadisteki lafız bu. Göz açıp kapayıncaya kadar onu kefenlerler ve yukarıya doğru göklere doğru götürürler. Birinci kat sema, ikinci kat üçüncü kat dördüncü kat beşinci kat altıncı kat yedinci kat. Her katta gök sakinleri, gök sakinleri kapısı çalınır. Kim o? Dünyada en iyi bilinen ismiyle falan oğlu falan. Yani dünyada hangi lakabı güzel onun? Hangi ismi güzel? O isimle. O isimle. Mesela Ebu Bekir Sıddık derler. Demezler Ebu Bekir İbn Tuhafe mesela. Değil yani veya en güzel ismi mümin kimse öyle ve her katta melekler der ki siz ne güzel birini getirdiniz ondaki güzel kokular orada yayılır dolayısıyla ona bütün kapılar açılır birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat hepsine çıkarlar en son Rabbinin huzuruna getirilir Allah Azze ve Celle'ye derler ki ya Rabbi falanca kulunu getirdik Rabbimiz der ki ben adim odur ki onu topraktan yarattım ve tekrar oraya döndüreceğim. Tekrar diriltileceği güne kadar onu yerine geri götürün. Ve o oradan tekrar kabre doğru indirilir ruhu. Bu arada insanlar cesedi aldılar, yıkadılar, onlar da kefenlediler, onlar da getirdiler kabrine ve geldi bu burada buluştu. Bedeniyle buluştuğu zaman... İşte o zaman kendisine iki tane melek gelir diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Demin burada haber verilen, o sual soracak olan melekler gelir. Bera İbn-i hadisi, bak çok geniş bir hadistir. Ve gelir, hadisteki lafıza diyor ki o kişiyi oturturlar. O kişinin oturmasını söylerler, oturturlar. Ona derler ki, ya fülan İbn-i ey falan oğlu falan. bu senin Rabbin kimdir? Der ki Rabbim Allah, dinin nedir? Der ki dinim İslam'dır. Men yok sorusu geniş sorulur orada. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile ilgili ne biliyorsun şeklinde sorulur. Niçin? Çünkü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'in getirdiği vahiydir. Bu bir. İslam'ı yaşamak istiyorsan Muhammed'e tabi olacaksın Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ı tanımak istiyorsan, Allah seni seni sevsin istiyorsan Muhammed'e tabi olacaksın. Çünkü ayette diyor ki: Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettabi'unu yuhbibkumullah. Yaghfir lekum zunubakum. Deki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Rabbim Allah, dinim İslam. Peki Muhammed'le ilgili ne biliyorsunuz hafız先生? O da o zaman diyor ki, işte bu demin hadiste de geçtiği gibi, metinde geçtiği gibi. Der ki, nebi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle deyince melekler ona derler ki, biz gerçekten senin bunlara cevap verebileceğini biliyorduk. Biz biliyorduk yani sen bu cevabı vereceksin. Hani o hangi surededir? Hakka suresinde mi? Hani diyor ya ben biliyordum karşıma bu kitap çıkacak. Hani kitabı sağından verilen için. Diyor ben biliyordum. Yani mümin kul o yüzden şeydir ha. Sabit, Sabit olmasının şeyi bu. Yani emin, şüphe yok. La raybe fi. İmandan bahsederken Allah müminlerin imanını överken diyor ki La Onlar diyor imanlarında şüpheye de düşmezler. Dolayısıyla o mümin kul diyor ki işte benim amelim. Ben biliyordum bu kitap benim önüme çıkacak bunu sadece orada diyebiliyoruz. Diye e, tabii. Ve ne diyor? Burada ama aslını emin olacak, inanacak. Şey ise ne diyor? Kafir, evet, evet. facir diyor ki ne? Eyvah bu kitaba ne oluyor ki? Küçük büyük hiçbir şey bırakmamış. Hepsi, hepsini yani. sayıp dökmüş. Ama mümin kişi diyor ki hemen bu kitabın zaten karşıma çıkacağını biliyorum. Ve bundan ötürü türlü müsterih. Çünkü Allah Azze ve Celle yevmel yani o büyük korkunun olduğu günde onları emin kılacaktır. Allah bizi onlardan kılsın. Dolayısıyla derler ki biz senin bu, bu sorulara cevap vereceğini biliyorduk. Sol tarafına bir bak denir. O kişi soluna bakar. Ona sol taraftan küçük bir pencere açılır ve cehennemi görür. Ona derler ki Allah Azze ve Celle senin için orada bir yer yaratmıştır. Buradan anlaşılıyor ki herkesin cennette de makadı var. Yani yeri var. Cehennemde de yeri var. Ancak sen bu sorulara cevap vermeseydin gideceğin yer orasıydı. Sağına bir bak denilir. Sağına bakar cenneti görür. Bunun güzelliğini görür. Ve kalkıp oraya gitmek ister. Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor bunu. Ona derler ki hayır dur. Şimdi değil der. Der ki ne zaman? Derler ki hesap gününde ancak hesaptan sonra oraya gidebilirsin. O zaman der ki Ya Rabbi kıyameti kopar. Kıyametin kopmasını ister. Niye? Çünkü kıyametten sonra oraya girecek. Orası çok güzeldir. He, öyle ki onu, onu, onu cezbeder. Yani gitmek ister. Derler ki şimdi değil. Ne zaman der ki hesap gününde? Der ki Ya Rabbi kıyameti kopar. Der. Ve ondan sonra eee güzel yüzlü, güzel görünümlü bir adam, birisi onun yanına gelir ve buna selam verir. Bu ölmüş kimseye. Bu ölmüş kimse bu selamı alır tamam. ve ona der ki Allah sana hayırlar versin. Sen hayır getiren birine benziyorsun. Yani hayır sahibi birine benziyorsun. Kimsin sen? Bu sefer o kişi der ki asıl Allah sana hayırlar versin. Ben senin salih amellerinin ben senin salih amellerinin Allah azza ve celle onun salih amellerini güzel bir surette onun karşısına çıkartır. Ve sonra yukarıdan nida edilir. Rabbimiz nida eder. Kulumun kabrini genişletin. Cennet bahçesine çevrilir ve tekrar diriltileceği güne kadar orada bekler. Ey ruh berzaha, berzahta bekler, ceset yerinde bekler veya çürür her neyse. Dolayısıyla Aleyhisselatü Vesselam bunu anlattı mümin kimse için. Ve arkasından Aleyhisselatü Vesselam kafir bir kimse veya münafık bir kimse için şunu anlatmaya devam etti. Bera İbn-i Hazib'in rivayet ettiği devam ediyor. Nerede anlatıyor arkadaşlar? Kabirde. Kabir başında. Dikkat edin. Kabir başında bunu anlatıyor. Vallahi bunun için gidip kabirin başında oturmaya değer. Gidip orada oturup bunu konuşmaya değer. Yani çünkü yarın biz de oraya gideceğiz yani biz buna iman etmişiz. Buna iman etmeyen insan gösteremezsiniz. Yani ölecek. Sonrasında zellesi var, sapıklığı var, inanmıyor. O ayrı bir mesele. Ama herkes ölümlü olduğunu kabul eder yani. Eş-Selam bunu kabir başında ve az önce konuştukları belki de, az önce konuştukları beraber sohbet ettikleri kardeşlerinden birisi vefat etmiş ve o esnada konuşuluyor. Düşünebiliyor musunuz? Aleyhisselatü Vesselam nasıl ashabına hazırlık yaptırıyor? Ve ondan sonra diyor ki, yeri güzel yani. Yerinin anlayabileceği için mekani demek tabiriyle. İşte de. ben niye anlatıyorum şimdi? Diyorum ki bizim buradaki şimdiki maalesef cahiller, hocalar, Diyorlar ki ya falan oğlu, e ya falan oğlu falan. ey falan oğlu falan. Birazdan sana iki melek gelecek. Evet. Sana soracaklar rabbin kim? Şimdi o cenazeye gelenler de diyor ki zaten bize söylemiyor. Öyleye söylüyor. Yani. Evet. yani o yüzden hiçbir ibret de almıyorlar. Bizde öldüğümüz gün <gülüyor> <bir> söyleyecek. <gülüyor> zaten, diyorlar. He, zaten bize o kopyayı verecek. Bana bir de ismimle zikrediyor Ama falan yani. Için <gülüyor> <gülüyor> Allah azze ve celle kafir kişinin ve münafık kişinin ölümünden bahsederken de diyor ki Ölüm meleği, yanında bazı meleklerle beraber, yani onun yardımcıları olan meleklerle beraber, cehennemden getirdikleri bir keçe ile, kefeni keçedir yani. Keçe nedir? Böyle kıllı, dikenli, eskiden yaparlardı böyle. Halk gibi böyle şey. He he böyle e, diken diken rahatsız eder onun kılları böyle. Keçeden ör örülmüş, hani keçi kılı gibi böyle onun örmüşsündür böyle şey yaparlar baskıyla falan şey, bir şeyler çıkartıyor keçeden getirdikleri bir kefenle gelirler ve der ki ey habif olan nefis çık Allah'ın emriyle çık çık der ve onu da diyor aynı bir dikenli teli yünün içine koyup çekersin ya böyle söke söke getirir böylelikle diyor, onun ruhunu kabzederler diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Artık demin o ayeti okudum ya, Ya eyyetü nefsul mutmainne. Ondan öncesinde ne var? Öncesindeydi herhalde. Sonrasında fark edildi. Ya leyteni qaddamtu li hayati. Keşke ben hayatta iken. Yani ben dünyada daha güzel işler yapsaydım. Yani onun eyvahları boşadır anlamında söylüyorum. Evet. O şeyde Mülk Suresi'nde ve الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِ كُنْتُ تُرَابًا Onu Allah alem, o kabir içinde öyle bir şey var. Ve onu diyor, aynı dikenli tenin yünden sökülüp alındığı gibi diyor, onun ruhunu kabz Öyle ki, her sinirinde o acıyı hisseder diyor. Allah'a s ve Ve daha sonra melekler bunu çıkartırlar. Şu ayeti hatırlayacak olan var mı? Diyor ya onlara ona onlara göklerin kapıları açılmaz. Hatırlıyor musunuz? Bu ayetin numarasını. Onlara göklerin kapıları açılmayacaktır diyor. Ee, ben aslında hatırlıyordum. O yüzden Arap size sordum. Suresinde. Arap suresinde olabilir. Ee, şeyde de geçiyor. Oraya bakarsan pratik ayet derslerinde bir bölüm var. Orada var. Ha. Ve diyor bunun o kefene cehennemden getirilmiş kefene onun ruhunu koyarlar ve göklere doğru çıkartırlar. İlk göğün kapısı bile ona açılmayacaktır. Kimi getirdiniz? Der gök sakinleri derler ki dünyada en kötü bilinen lakabıyla. Mesela üç kağıtçı falan ya da yalancı bilmem kim Heh, Ebu Cehil ya da Yalancı ismiyle falan keder mesela Yalancı kişi artık orada dünyadaki şeyi neyse onun zalim midir yalancı mıdır dolandırıcı mıdır her neyse dünyadaki en kötü ismiyle anılır ve onun pis kokusu her tarafı her tarafa yayılır zaten ilk kap Kapı ona açılmayınca, ayet var işte diyor ki onlara diyor göklerin kapıları açılmaz. Göklerin kapısı onlara açılmayınca bu sefer o ölü kimse göğe çıkamadığı için o ruh yerin dibine doğru batırılmaya başlanır. Yedi kat gök, yedi kat yer. Bu sefer yere doğru batırılmaya başlanır. Bu onun için daha, bakınız daha ahiret yani azabı değil yani. Ve bu kişi tekrar insanlar bu arada yıkamıştır, kefenlemiştir, neyse getirip cesedini kabire koymuşlardır, ruh gelir, onunla buluşur. Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor anlatmaya. Ama bazıları diyor ki hani mesela o kişi kıyametten önce mesela ölen kişiler kabir azabını görüyor. Kıyamet anındayken ölen kişiler kabir azabını görmüyor. Burada Allah'ın adaletsizliği olmuş olmuyor mu diye mesela. Sen sonra sor sorunu. Tamam. Tamam. Ölümü anlatak hele. Hani. O ayrı bir şey. Şimdi bu gelir cesediyle buluşur. Tamam mı? Cesediyle buluştuğu zaman buna yine iki tane melek gelir. Derler ki, ben Rabbuk. Senin Rabb'in kim? Dinin ne? Muhammed Aisat Vassalemle ilgili ne biliyorsun? Bunların hepsine vereceği cevap, bunların hepsine vereceği cevap, ha ha yani ha? Anlamıyor yani. He? Ne diyorsunuz yani? Ne diyorsunuz? Ey bir, bir, bir lafızda, bir rivayette hı, hı der, onlar da derler ki bilemez ol deyip demir topuzlarla ona vururlar. Her vurduklarında e, öyle bir feryat eder ki burada dedi ki insanlar hariç ancak ben diyorum ki insanlar ve cinler hariç. Doğru lafızda böyledir. İnsanlar ve ha, e, insanlar ve cinler hariç hayvanlar dahil bütün mahlukat onlar, onların bu feryadını işitir. Ölüler dahil mi bunun? Ölüler? Sürüleri dahil. Kamdaki ölüler işitiyor mu? Vallahi Yok, bizi işitmiyorlar. Bizde alakaları yok. Hayır, şeyi, o, o, onu bilmiyorlar. Yani. <gülüyor> Şimdi biz e, bir hadisimiz işittik. <gülüyor> Resulullah ve Vesselam ölülerinizi Müslüman mezarlıklarına gömmeyi teşvik ediyor. Diğerlerinin hesaba çekilmesinden rahatsızlık duymasınlar diye. Yok ya böyle bir şey, bu hadisin metnine bakın. Ben şimdi şöyle bir soru sorayım. Şimdi ben o sorular kısmına geleceğim daha. Ancak en basiti. Bir toplu mezar. Bir tane mezar kazdık. Beş kişiyi defnettik. Abi. Bir katil, bir kafir, bir cani, bir münafık, bir mümin. Kabir azabı Allah mümin değil. Öyle mi oldu? İlim ehlimiz derler ki Allah Azze ve Celle birine azab eder, birine merhamet eder bilmem ne. Herkes Allah'ın vaadiyle karşılaşır. Yani demin o soruya da inşallah öyle cevap vereceğiz de geleceğiz daha bunlara. Bunları konuşalım. Hadisin metnini bütünlüğünü bozmayak. İnşallah o şeyde gidelim. Ancak burada öyle ki insanlar ve cinler hariç. Çünkü eğer insanlar ve cinler onun bu feryadını duyarlarsa hepsi bayılırlardı diyor. Korkudan, ölüm korkusundan allah Alem akıllar kaybolurdu, akıllar, akıllarını yitirirlerdi. Hani yaşama heyecanı veya yaşama sevinci yok olurdu. Önünde böyle bir şeyin olduğunu bile bile tabiri caizse. Ha biz önümden ibret alacağız. Allah Azze ve Celle hikmeti gereği bize bunu işittirmiyor. Dilerse işittirirdi. Ancak işittirmemesini de bir nimet kabul edip, ancak bu haberlerin doğruluğuna itibar ederek buna göre bir Müslüman kişi hem dünyada hem ahirette bu kelime üzerine sabit kalabilmesi için müminliğini, menhecini koruması gerekir. Yani davarlardaki kanun dolaşmasından ki kulağa verilmeyen ses gibi. He. Dolayısıyla, heh, heh, ya da, Bilmiyorum. Ben diyor insanlar bir şey söylüyordu. Ben de onlar gibi söylüyordum. Yani bu münafık kimsenin sözü. İnsanlar diyorlardı ki Muhammeden Resulullah. Ben de diyordum ki Muhammeden Resulullah. Ancak dikkat edin. Hani aynı münafıkun suresi birinci ayette olduğu gibi. Aç sen orayı. O ayette aç münafıkun suresi birinci ayeti. Aç bakayım. Aynı münafıkun suresi bilinci Ne deniyor orada? Şimdi göreceğiz. Ha. O kişi diyor ki O kişi diyor ki Semitun nase yekulûn Semitun nase yekulûne şey'en fekultûh İnsanları bir şey söylüyorken ben işittim. Ben de aynı onlar gibi söyledim. Aynı günümüz cahilleri çoğu böyledir. Muhammed Resulullah diyor ancak ki, Muhammed Aleyhisselatü Vahit, hiçbir şey bilmez onunla ilgili. Sanki tarihte yaşamış bir efsane gibi görüyor. Ya da bir kahraman, insanları böyle kötülükten alıkoymuş, iyiliğe çağırmış böyle bir ıslaha, ıslahatçı olarak görüyor. Yani bu en iyisi, ha ben en iyisi anlamında söylüyorum yani. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı seven anlamında söylüyorum. Bir de düşmanlık edenleri bırakın. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hakkıyla tabi olmanın kıymetini gerçekten bilmemiz lazım. Melekler bu zaman o zaman ona derler ki: Bilemez ol. Biz senin zaten bunlara cevap vermeyeceğini, veremeyeceğini biliyorduk. Ey, hani tabiri caizse senin sicilin bizim elimizde yani. Biz senin dünyada neler yaptığını da biliyorduk. Dolayısıyla her soruda verdiği bu her bilememezlikte demirden topuzlarla kendisine vurulur. Ey, ben insanların dediği gibi dedim, فَيُدْرَبُوا بِمِرْزَبَتٍ Ey, minhadî demir topuzlarla kendisine vurulur. Şey diyor be, Münafıklar sana geldiği vakit şehadet ederiz ki gerçekten sen Allah'ın Resulüsün sizler. Allah da biliyor ki sen hakikaten onun Resulüsün. Allah şahit ki gerçekten münafıklar yalancılardır. Ha, bak. Peki münafıkların söylediği o söz doğru mu? Evet. Ama Allah onları neyle itham ediyor? Yalhanla. Yalhanla. Diyor ki münafıklar diyorlar ki Muhammed Allah'ın resulü diyor. Allah da bilmektedir ki Muhammed Allah'ın resulüdür. Ancak siz bunu kalben inkar ettiğiniz için Allah katında bu sözün hiçbir kıymeti yok. Dolayısıyla burada da işte o bu münafık kimse diyor ki ne insanlar dünyada bir şey söylüyordu. Ben de onlar gibi söylüyordum. Ey ancak tabi olmamış. Hani Ali İmran Süzbir'de diyor ya فَتَّبِعُونِ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّنَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِ Bana tabi olunuz. Bugün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmayanlar kimlere tabi olmaktalar? Dolayısıyla demir topuzlarla vurulur ve o kişiyi kabir öyle bir sıkar ki kaburgaları birbirine girer ve bırakır. Ve sonra ona denir ki sağına bak. Sağına bakar cenneti görür. Bir pencere açılır. Denir ki eğer sen bu sorulara cevap verseydin Allah Azza ve celle senin için orada bir yer yarattı. Oraya giderdin. Ancak gideceğin yer orasıdır denir. Sol tarafına bakar cehennemi görür. Cehennemi görünce korkar. Oraya gideceğini duyunca denir ki Kıyamet koptuktan sonra sen oraya gideceksin. Der ki ya Rabbi kıyameti koparma. Ya Rabbi kıyameti koparma. Mümin kişi ne istedi? Kıyameti kopar dedi. Ancak münafık ve kafir kimse dedi ki ya Rabbi kıyameti koparma. He. Ondan sonra Allah azze ve celle yani o azap ona hafif geliyor o cehennemi gördükten sonra. Allah Azza ve Celle der ki yine vaat ettiğin güne kadar onu kabrinde bırakın. Ve o kabir onun için bir cehennem çukuruna döndürülür. Orası kendisi için bir azap yeri olarak devam eder. Ve bu kıyamete kadar böyle devam eder. Şimdi şu kısmı okuyalım arkadaşlar şu kısmı paylaşalım. Çünkü niçin akide dersinde bunu ahirete iman kapsamında olduğu için anlatıyoruz? Biliyorsunuz önceki derslerde sapık fırkaları saymıştık. Burada da kabir azabıyla ilgili ehl sünnet gibi düşünmeyenler var. ehl sünnet gibi düşünmeyenler var. Bu konu ahirete iman kapsamı içerisindedir. Ahirete iman etmek, imanın üzerinde yükseldiği altı temelden biri olan ahiret gününe tam ve eksiksiz şekilde iman etmek, ancak kulun Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in haber vermiş olduğu ölümden sonra gerçekleşecek olan gaybi hususların tamamına iman etmesiyle gerçekleşebilir. Bu husustaki ölçü şudur. Bunlar olması mümkün işlerdir. Doğru sözlü o yüce Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bunları Muhammed Aleyhissalatu Vesselam bunları haber vermiştir. Doğru sözlü Nebi'nin gerçekleşeceğine haber verdiği mümkün olan her bir hususun ise onun haber verdiği şekilde meydana geleceğine iman etmek gerekir. Bütün bu hususlar ise ancak Resul'ün verdiği haberden öğrenilebilir. Yani kabirle ilgili şeyler ancak Resul-ü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den öğrenilebilir. el sünnet vel cemaat da bütün bunlara iman ederler. Neye iman ederler? Kabir, yani ahirete iman kapsamında Hz. Sellem'in haber verdiği kabir, kabir suali, kabir fitnesi, kabir nimeti hepsi haktır ve Hz. Sellem'in haber verdiği şekliyle gerçekleşecektir. Niçin? Çünkü o doğru sözlülüğü tasdiklenmiş bir kimsedir. Konuştuğu zaman Havadan konuşmayan kimsedir. <gülüyor> Haktan uzaklaşan filozof, yani akılcılar, mutezililer, kabir suali, kabirin nimeti, kabirin azabı, sırat, mizan ve buna benzer hususları inkar ederler. Neyi inkar ediyor? Mizanı inkar ediyor kabir nimetini, kabir sualini, kabir azabını sıratı inkar ediyor. Bu husustaki iddiaları ise bunların akıl ile sabit olmadıklarıdır. Arkadaşlar diyorlar biz mizanı kabul etmeyiz. Biz sıratı kabul etmeyiz. Kabir nimetini, su sualini, azabını kabul etmeyiz. Niçin? Ölçü neymiş? Ee, akılla Örtüşmüyor. Yani benim aklıma yatmadı diyorlar. Benim kafama yatmadı diyorlar. Tamam mı? Şimdi ne demek bu? Onlara göre akıl onun yolu ile olmaksızın imanın caiz olamayacağı. Yani diyorlar ki imanın sahat bulabilmesi için akılla örtüşmesi gerekir. Ya da aklın yoluyla oraya varılması gerekir. Tamam mı? Aklı ölçü olarak kabul ediyorlar birinci derecede hüküm koyucudur diyorlar akıl. Onlar bu husustaki hadislerin ahad hadisler olduğunu ahad hadisler olduğunu ve itikad konularında kabul edilemeyeceğini iddia ederler. Bu husustaki ayetleri ise gerçek manalarından uzaklaştırarak uzaklaştıracak şekilde tevil ederler. Ey, yani haktan uzaklaştırırlar. Şimdi gerçekten Biliyorsunuz mesela bugün Mu'tezile ve ismi geçen filozoflarla beraber Matrudi ve Eşarilerinde akidede mesela özellikle imanla ilgili konularda ahad hadisi delil kabul etmemeleridir. Ahad hadis. Yani bir tek râvinin rivayet ettiği akideyle ilgili, akide önemli olduğu için bunlar ahad, ahad hadistir diyorlar. Biz bunları delil görmeyiz diyorlar. Ancak Ehl-i sünnetin bu konudaki tutumu şudur. Vahiy ile geldikten sonra yani sahih olduktan sonra bunun ahad olan hadisin ee, akideyle ilgili olması veya başka bir şeyle ilgili olması hiçbir şey değiştirmez. Bizim için üccettir ve belirleyicidir. Aynı Allah Azze ve Selam Medine'ye Musab bin Umeyr'i gönderdi. O orada tekti. Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdi. O orada tekti. Allah Azze ve Selam hicret ettiğinde Ebu Bekir radiyallahu anh'a beraber de o tekti. Dolayısıyla bu gelen ahad hadisler bizler için akidede de farklı konularda da delildir. Bu bir. İkincisi bunun akılla örtüşmesini isterler. Dolayısıyla bizim inancımıza göre akıl nedir, vahiy nedir? Daha önce bunu açıklamıştık. Ne demiştik? Yani vahiye bakış açımız, Kur'an ve sünnete bakış açımız neydi? Aklımızla uyuşmuyor mesela. Hani diyor ya Ali radıyallahu anh diyor ki bu din Mantık dini olsaydı. Mantık dini olsaydı üstünü değil altını meselerdi. Üst, üstünü değil altını meselerdi. Çünkü altı yere değiyor. Akıl bunu söylüyor. Peki bu din nedir demek ki? Vahiy dinidir. Akıl üstüdür. Tamam mı? Hani şöyle bir benzetme yapmıştık ampul benzetmesi. <gülüyor> Dedik ki ampülü akıl sayın. Akıl vahiyden beslenecek. O içindeki akımı, elektriği de vahiy sayın. Efale Nasıl aklediyorsunuz ayeti? Doğru akletmek ancak vahiyata tabi olmakla mümkündür. Zaten imanın anlamı da burada oluşuyor. Aklıma yatmadı, örfümüze uymadı, bilmem adetlerimize uymadı deyip de böyle hastalıklı bir şekilde bunlara yaklaşmak doğru değildir. Peki kabir suali ile ilgili burada bir iki başlık halinde kısaca ifade etmiş ayet var mı? Kabir sualiyle ilgili ayet var mı? Ya da kabir azabı ile ilgili falan. Evet. Koyduğum. işte aynen bu ayet. Kabirde meydana gelecek olan fitneye, sorgulamaya, iman etmek gerekir. Fitne aslında altın ve benzeri madenleri yabancı unsurlardan ve kirlerden arınması için ateşe koymaktır. Yani fitnenin tarifi budur diyor. Hani diyoruz ya demirci körüyü hani koyarsın o altını yabancı şeylerden temizlemek için asıl buna fitne deniliyor. Ey fitneye düştü, ateşe düştü manasında. Daha sonraları bu fitne deneme ve sınama anlamında kullanılmıştır. Yani bizim burada kastettiğimiz kabir fitnesi, ey bundan kasıt sorgulanması, o andan kurtulması. Kabir azabı, kabir azabına ve nimetine yüce Allah'ın firavun hakkındaki şu buyruğu delalet etmektedir. Delildir. Bir, Mü'min suresi 46. ayet. Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kim? Firavun. Firavun ve onunla beraber olanlar. Sabah akşamdan kasıt, e, cehennemdeki kişiyi nasıl sence sabah akşam e, ateşe? Zaten ateşin içindedir. Dolayısıyla bunu tefsir eden müfessirlerimiz diyorlar ki bundan kasıt kabir azabıdır. Çünkü Allah sabah akşam. Bu cehenneme sunulacaktır. Ey onun kabirdeki azabı şiddetlenecektir. Çünkü ayetin devamında ne var? Bu ayetin burada bir bölümünü almış. Devamında ne var? Bul kardeş Mü'min suresi 46. ayet. Söyleyeyim ben size kıyamet günü de onlara azabın en büyüğü vardır diyor. Daha var. Heh. Anladınız mı? Ayırımı yapan ayettir. 46. ayet açılana kadar biz bakalım. Nuh aleyhisselam Kavmi hakkındaki Yüce Allah'ın şu buyruğu da buna delildir. Bunlar günahları yüzünden suda boğuldular. Ardından da ateşe atıldılar. Bunlar günahları yüzünden suda boğuldular. Ardından da ateşe atıldılar. Ayrıca Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan Ayyhisselatü Vesselam'da şöyle buyurmuştur. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur demiş. Ancak dipnotta diyor ki bu hadis zayıftır. İdmizi sıfatul kıyamede rivayet etmiş. El-Haysay mecbur rivayette şöyle demektedir. Bu hadisi Tabarani el-Evsat'ta rivayet etmiştir. Senedinde Muhammed bin Eyyub bin Suveit vardı. Zayıf bir ravidir. İbn Hacer Tahricül Keşşaf. Seyfa 35. Neyse devam edelim. Heh. Tirmizi'ye sadece öyle rivayet etmiştir. Zayıf bir hadistir. Bundan önce ise hocası el-Iraqi, tahricül ihya da zayıf olduğunu belirtmiştir. Hadisin senedinin zayıf olduğunu sahabi el-mekasidul hasene e, 758'de el-Hindi'de teskiratul mevzuat sayfa 216'da belir belirlemiştir. Ayrıca el-Bani'de sahiül cami sayfa 1231'de el-Arnavut cemül usul'da sayfa 899'da zayıf olduğunu bildirmişlerdir. Hadis zayıftır ancak yani bu lafızla olan hadis zayıf ancak buna verir. Aleyhisselatü Vesselam'in işte müminin ya cennet nimeti kabirde cennet nimeti veya cehennem çukuruna döneceğine dair Aleyhisselatü Vesselam'den gelen farklı lafızlar, farklı rivayetler var. Evet ayeti hatırlayalım. Mümin 46 46. ayet Onlar ateşe sabah ve akşam arz olunurlar. Sesini yükselt. Onlar ateşe sabah ve akşam arz olunurlar. Ve kıyamet koptuğu gün firavun ve hanedanını azabın en şiddetlisine atınız. Denir. Evet. Yani sabah evet. akşam ey bu kabir ile ilgili kıyamet gününde de durumları açık ortadadır. Ancak sözünüzü, kitaplar kafansın. Kitaplarla işimiz kalmadı. Bir iki kelime ile şunu ifade edelim. Allah Azza ve Celle mümin olan kulunu tertemiz bir şekilde cennete sokacaktır. Yani bir insan kirli iken veya hut yani kirden kastımız yani günahıyla balıyla masiyetlerin kendisine bulaşmasıyla cennete girmeyecektir. Allah azze ve celle bir kulunu dünyada ona sıkıntı ve musibet vererek temizler. Çünkü o musibetler başına gelenler biliyorsunuz günahlarına nedir? Kefaret. Kefarettir. Her başın ayağına bir diken batması olsa diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yani o diken batmasına bile o musibetten ötürü kul, mümin kul sevap alır. Günahı e, eksilir ve kendisine hasene yazılır başına gelenlerden ötürü. Allah onu dünyada eğer temizlenemezse, ölüm onu yakalarsa onu bu sefer kabirde kendisine azap edilerek kabirde temizlenir. Biliyorsunuz ayakta böyle kabir azap. Azabıdır. Bu sebeplerden birisidir. Aleyhisselatü Vesselam iki kabir görüyor ya diyor bunlar şu an azabı bulunuyorlar. Çünkü diyor bunlardan birisi nemime yapıyordu. eylaf getirip götürüyordu. Bir diğeri ayakta böyle diyordu. Sonra bir yeşil dalı alıp ağacın e, kabirin üzerine koyuyor ve ortadan ikiye bölüyor. Olur ki diyor her canlı Allah'ı zikrettiği için bu dal kuruyuncaya kadar Allah'ı zikredecek bu sebeple olur ki Allah onların azabını biraz hafifletir diyor. Tamam mı? Ha, kimisi ki o yüzden şimdi bizim şeylerin bizim şu an günümüzde kabirler çiçek bahçesine dönüyor. Sahabe değildir değil mi? Olur mu? Aleyhisselatü Vesselam onların şeyine... Vefat edenler sahabe Allah alem sahabedir falan Müşrikse falan hafiflemez ki azabı. Olur ki iman etmemiş veya iman etmemiş. O zaman şey olmaz ki. Hayata beynetmesinden dolayı Dolayı, dolayı... Kardeş o zaman küfründen ötürü azap görüyor. Zaten onunla hiçbir şey ağaç diksek oraya bitti yani. Anladın? Yani komple bir çam ağacı diksen bitti. Küf kafir veya müşrik Aleyhisselatü ve Vesselam zaten müşrik ve kafirlere merhamet dileyemez. Anladın mı? Aleyhisselatü bunu umarak onların üzerine onu koyuyor. Ancak bunun yanlış anlayıp bugün çi çiçeklere donatmak yanlış bir uygulamadır. O aleyhisselama has bir şeydir. İlim elimiz bu olaydan çıkarttıkları delil budur. Yani yoksa haydi her birimiz bunu yapalım değil. Yani biz onlara dua ederiz. Demin Bera bin Azib'in rivayet ettiği hadis gibi kardeşinize dua edin. O hesaba çekiliyor. Ölülere dua vardır. Bismillahirrahmanirrahim ve ehlel-diyari minel mu'minine vel muslimin hadisinde ifade ettiği gibi kabire girerken yaptığı dua gibi ya da cenaze namazında yapılan dualar gibi ve buna benzer dualar gibi. Dolayısıyla bu uygulama bid'at bir uygulamadır. Aleyhisselatü Vesselam'ın veya ashabının gidip böyle kabirlerin üzerine çiçeklerle donattığına dair veya bitkilerle donattığına dair rivayet yoktur. Bu uygulaması Aleyhisselatü Vesselam bazı şeyleri Aleyhisselatü Vesselam'a hastı. O öyle dua etti ve bu onun mucizelerinden birisidir. Tıpkı ölen kişilere seslendiği gibi. Dediler ki ey Allah'ın Resulü seni işitiyorlar mı o Bedir kuyusuna attı Ebu Cehil ve diğerlerini. Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ne sizin işittiğinizden daha güzel. Daha iyi işitiyorlar. Dolayısıyla ee, ayakta bövletmek nemime ve masiyetler kabir azabı sebebidir. Mü'min kul kabire girdiği zaman dünyada temizlenmemişse kabirde nemilerdirken, yani nemilerdirken, laf getirip laf götürmek. Deyip... Ee, e, ondan sonra yani laf getirip götürmek kötü lafı alıp ya da bir lafı alıp kötü bir şekilde başkasına eğip bükerek götürmek. Ancak buradaki lafı başka yere götürmek sevaptır onu da söyleyelim. Bu derstir yani. Bu haktır. Yeni ders, tebliğ, davet, ilim bu konuda gayretli olmak gerekir. Heh, eğer kul dünyada temizlenmemişse kabirde temizlenir. Kabirde temizlenmezse Allah muhafaza Allah Azze ve Celle onu cehennemde temizler. Cehennemde de Allah Azze ve Celle dilerse onu cehennemde yakar. Allah Azze ve Celle dilerse ona şefaat ettirir. Dilerse onu affeder. Dilerse onu cehennemden çıkartır. Velhasıl bu konular inşallah önümüzde gelecek bunları konuşacağız dolayısıyla kabir fitnesine kabir sualine ey yani kabir nimetine hepsine iman ediyoruz kimse gibi mesela akılcılar diyorlar ki bunu kabul etmeyiz diyor niye çünkü diyor biz yeni konmuş bir ceset adam fena bir masiyet işliyor çok günahkar adam asiydi kafirdi neyse vücudunun en hassas yerlerine civa koyduk diyor civa civayı bilir misiniz bu derecelerin içinde falan. çok hassastır. Yani şurada olsa benim şu nefesimden sallanmaya başlar o. Diyor ki adamın göbeğine, omuz çukuruna, efendime söyleyeyim bu boğaz çukuruna var ya şuraya koyuyoruz. Bir gün sonra kazıp tekrar baktık diyor. Yani bu ilmi araştırmalarda bunları yaptık diyor. Açtık baktık ki o civahalı orada duruyor. Ulan bu kabir onu sıkacaktı bu kemikler birbirine girecekti diyor. Tamam mı? Kemikler de sağlam. He. İşte mantık budur. E ben de o zaman şunu demek istiyorum da biraz daha buna. kaz, bak bakayım cehennem varsa iman et yoksa etme diyeceğim. Yani olmuyor. <gülüyor> yani ne demek istiyorum? İman ne demek ya? Onlar ziyaret ediyor. Onlar ahirete kesin iman ediyor. He. <gülüyor> Onlar ahirete de. Demin dedik ya şüphe olmayacak imandan. Nerede? Dolayısıyla Aleyhisselat bunu haber vermiş. Ee, ve ehl Sünnet bu konuda muvaffakat etmiş. Ey yani bu konuda icma yapmışlar. İman etmişler. Dikkat edin. Kabul etmeyenler kimlerdi? Filozoflar dedik, muhateziyle dedik. İşte efendime söyleyeyim mesela çağdaş olarak, çağdaşlardan benim bildiğim mesela Ercüment Özkan ve onun çevresi yine aynı mantıkla yaklaşıyorlar. Dolayısıyla bu doğru bir şey değildir. Yani çünkü adam dünya nazarıyla bakıyor böyle Allah Allah kabir daha da daralmış ya bir gün sonra kazıyor ya. Ya da kazıyor bakıyor Allah Allah çok yer işlemiş ya biz bu adama bir metre yer kazmıştık Allah ona e, e, dört dönüm yer vermiş gibi mi bakıyor subhanallah. Böyle bir şey değil. Ne yapacak? O dünya nazarıyla bakıyor. Dolayısıyla kabir azabını da e, alimlerimiz şuna benzetirler. Hani biz diyoruz ya uyku ölüm gibidir yani. Ölüm insan yarı ölmüştür yani. Hı -hı. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam uyandığında diyor ki yatarken diyor ki Aleyhisselatü Vesselam ee Bismike Rabbi ve da'tu cembi fe in emsekte nefsi ferhamha fe in ersalteha fe ahfazha tahfazu bihi ibadike salihî Ya Rabbi diyor senin adıyla yanımı yere koydum ve bir kere senin isminle de kalkarım fe in emsekte nefsi farhamha. eğer nefsimi tutarsam ona merhamet et Feyin ertelte. Eğer onu salı verirsen, tahvet habi metahvetubii. Badikas salih. Salih kullarını koruduğun gibi onu da koru. Aİsattu Rasulümmüddin diyor ki, Feyin emsektenefsi, nefsin tutulması diyor. Yani ruhun tutulması kişinin ölmesidir diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor, kiminizi ölür uyur uykuda yakalarız, kiminizi uyanıkken. Maddeste dolanları diyor, halı koyarlar, inananlara iade ederler. Öyledir. Aİsattu Rasulümmüddin diyor, kişinin nefsinin tutulması ölmesidir. Sabah uyandığında da bakıyor ki ruhu iade edilmiş. Ya da bakıyoruz. Ya da bakıyor muyuz? Ya da bakıyor muyuz? Elhamdülillah el-lezi ahyâne be'de me ve ileyken nuşû. Halbuki ölmemiştik. Biz uyumuştuk. He. Bak ne dedim ben? Dikkat edin. Ben bir şey söyledim. Dedim ki böyle yapıyordu. Ya da yapıyor muyuz? Yapıyor mi? muyuz? Ey, bu şuurla mı kalkıyoruz? Ya ben bu gece yattım acaba sabaha kalkacak mıyım? O halde her şeyin sahibine ruhumu teslim ediyorum. Zaten ondan kaçış yok. Ayette denliği gibi feeyne tezhebûn. Nereye kaçacaksınız? Nereye kaçacaksınız? He. Yani dünyanın sınırlarını bir zorlayın bakayım. Kaçış yeri varsa kaçın diyor ayette. He. Hiçbir yere kaçamazsın. O halde ona dayanarak uyursun. Ona tevekkül ederek uyanırsın. Ölüp uyuyanın biri gibi. Dinim evli de diyorlar ki hani azap hem e, hem cesede hem ruha mıdır yoksa sadece ruha mıdır? Yoksa sadece cesede midir? Dinim elimiz diyorlar ki aynı şeydeki gibi, rüyadaki gibi. Tabi orası şediddir. Orada gerçek bir zat yaşıyor gibidir. Yani şey de böyledir. Yani uyu uyuyan kişi de böyledir. Mesela Uyuyan kişi kendisi yatağında yattığı halde kavga eder, dövüşür, uçurumdan düşer. Adam birileri onu o birilerine vurur, ölür, öldürür. Ama bunların hepsini bizzat hisseder. Hisseder, öyle mi? Yani ölürken, uyurken böyle bir tokat yese gerçekten canı yanar. Acı çekiyor. Acı çekiyor. Sevdiği birinin öldüğünü veya başına bir geldiğini gördüğü zaman acı çekiyor. Ölüyor, gerçekten ölümün acısını hissediyor. Yani bu şey ya bu benzetme kabir azabının şiddetini anlatmıyorum. Burada kötü rüya da ceset rahatsız oluyor mu olmuyor mu? He? Oluyor. oluyor. Hem ruh bak ruhun yaşadığından ceset rahatsız oluyor. Orada da aynı kabir azabında e, ruhun ruhun e, azap gördüğü gibi cesedin de görmesi var. Bunlar birbirleriyle ilintilidir. Evet sen şimdi sor sorunu. Tır tır tır tır ettin de ne dediğini bilmedik yani. Mesela denizde <gülüyor> boğularak ölen bir ötü, ateşleyenlerden boğulan kişiler mesela. O işkenceyi ölemiyor, tatlıyoruz. O da ömürsünüz. abi soruyu alalım da, pardon. <gülüyor> ha, buyur Bir dakika abi. Bir yok, kadıncaya dediniz mi cevabı? Mesela işte, hani o kişi işte rüyasındayken nasıl hem ruhu azal çekeceğim de bedeni azal çekeceğim dedi mesela? Yani mesela, yani mesela ateşleyenlerden boğularak ölen kişi, denizde boğularak ölen kişi mesela, onların mesela ciheti yok yani. Ateşleyen zaman. Onların mesela cesetleri nasıl meseler onların mesela o ağacıya çekecek yani. He, Çeker onun yine cesedi var. O zaman ben sana şöyle söyleyeyim. On sene önce ölmüş birisi yani birkaç sene içinde veya birkaç sene içinde cesedi çürüdüğü zaman bitiyor mu kabir azabı? Bak mantıkla yorumlanıyor bunlar. Senin demiş sorun farklıydı. Kıyamete He, o da, o da var, He, farklıydı. örnek örnek adam örnek kıyamete diyelim beş sene var. Örnek Tamam mı? Bir adam ölmüş 100 sene önce 100 senedir azap çekiyor. Bu adam ölecek yani şey hemen kabir azabına düşecek. Bak. Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle hiç kimsenin hakkını zayi etmez. Kıyamet zaten dünyada, dünyada en şerli insanların üzerine kopacaktır. Bunu unutma. En şerlilerin. İyilere Allah Azza ve Celle Aisat vassalem diyor ki ne bir rüzgar gönderir, bir meltem gönderir, o onları koltuk altlarından yakalar ve müminler böylelikle ölürler. Tamam mı? Allah Azza ve Celle kıyameti dünyada en şerlik işçiler üzerinde kopartır. Dolayısıyla demin ben bir söz söyledim, dedim ki mümin kimse, mümin kimse dünyada temizlenemezse nerede temizlenir dedim. Demek ki nimete dönüşen bir şey var onun için. Dikkat et yani. Anlıyor musun? Yani Allah Azze ve Celle eğer dedi kabirde temizlenmezse cehennemde temizlenir. Dolayısıyla burada Allah subhanehu ve teala kulları dilediği gibi imtihan eder. Herhangi bir adaletsizlik söz konusu değildir. Ve bununla beraber herkes, belki hiç kabir azabı görmeyenler var yani değil mi? Mesela Mustafa İstanbul olsun, Abdülaziz ve İndir olsun mesela bu kabir azabıyla ilgili diyor ki abi hani hesap günü var mesela hesap günü mahşer günü olacaktır diyor yani haşa diyor bir diyor mesela diyor işte diyor hesabını bir melek soruyor diyor ya bu mülker ve nikir melekleri gelerekten o kişiye sual soruyor mesela yani orada diyor onun hesabını bir melek alıyor diyor haşa haşa mesela diyor yani onu diyor mesela diyor, hesap günü var mesela diyor bunu kabul etmiyorlar yani onlarda yani normalde o mahşer gününde diyor Allah hesap gününde kulular bizzat sen, kendisi diyor şey yapacağız sen, şimdi onlar ne diyorsa Onlara ayırdığım vakti sahih ilimler elde etmek için harcarsan inşallah bize farklı şeyler söylersin. Bu bir. ikincisi. bu melekler demedi ki ya sen şu gün şöyle yaptın, şu gün adam öldürdün, şu gün yalan söyledin. Üç esası sordular değil mi? Eğer bu anlayabilseydi o üç esasın hem dünyada üzerinde yaşamamız gereken üç esas olduğunu hem kabirde hem ahiret, dünya ve ahiret saadetini bu üç esasla kazanacağımızı çok iyi bilebilirlerdi. Dolayısıyla bunu doğru anlayan ilim ehlimiz üç esas isminde he, üç, e, e, üç esas isminde e, kitaplar çıkardılar. Birileri de buna böylelikle muhalefet ettiler. Dolayısıyla bu kişilerle vakit ayrılması, bunlardan dil alması doğru değildir. Zaten de ne kadar etkilendikleri bu örtüşmeyle de ortaya çıkmış olmaktadır. Ee, Şii kaynaklara bazen davet eder İslamoğlu. Şii kaynaklara der ki, sünni kaynaklara baktım yok hiç tarifi. Baktım ki diyor, Şii kardeşlerimiz yazmıyor. E yani Gelin biraz o tarafa dönek diyor yani yüzümüzü. Ümmüne Ayşe radıyallahu anh'ın bir sözünü okudum. Çok hoşuma gitti. Dediler ki, ya annemiz, ona dediler. Bazıları dedi, ashaba sövüyor. Hatta Ebu Bekir ve Omar radıyallahu anh dahil olmak üzere onlara sövüyor. Ne dersiniz? Dedi ki, Subhanallah. Allah Azza ve Celle onların amellerini kesti. Yani vefat ettiler, amelleri kesildi. Ancak Allah Azza ve Celle onların sevabını kesmek istemedi. Anladın? Ee, yani onlara sövülmesiyle Allah Azze ve Celle onların faziletini arttırmasın. Dolayısıyla kim ashaba ve ashabın anlayışına muhalefet ederse Aleyhisselatü Vesselam kabir nimetinden bahsediyor biz buna iman edeceğiz. Melle bilmem kim Melle İslamoğlu Melle işte bayındır bilmem ne bunların bizim yanımızda hiçbir kıymeti yoktur. Allah Resulü Ve Vesselam'ın sözü söylendikten sonra ashabın anladığı gibi bunu anlama gayretini gösterir çünkü tek kurtulan fırkanın o olduğuna biz iman etmişizdir tamam mı biri çıkar der ki ya nasıl Miraç'ta yani elli vakit Allah pazarlık mı yaptı ne yapacağız ha? mantıklı geliyor değil mi söz Kadir elli vakit değil miydi namaz iman ediyor, öyleydi Allah öyle emretti e ne yapacağız şimdi biz bu adam, bu adam, milletin kalbindeki hastalık bize hüccet mi olacak yani? Dolayısıyla biz vakaya iman ederiz. Allah'tan gelen baş ve göz üstüne. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen baş ve göz üstüne. Ve herhâbihi allahu âlem sallallahu ala nebine Muhammedin ve Muhammed Subhaneke bihamdik Eşhedü en lâ illa ent ve etûbu ileyk